139, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, ashabını davet vazifesini yerine getirmeye ve bu hususta ihtilafa düşmemeye teşvik etmesi ve onları dünyanın dört bir köşesine göndermesi, evet, Hazreti Peygamber bir gün sahabelerinin yanına çıkarak şöyle dedi, Allah beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi, o halde, ey Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, üzerinize düşen görevi yerine getiriniz, havarilerin İsa ile ihtilafa düşmeleri gibi ihtilafa düşmeyiniz, İsa, havarilerin, lerini şu anda benim sizi davet ettiğim şeylere davet etmişti. Görev yerleri uzak olanlar İsa'nın bu davetinden hoşlanmadı. İsa bu durumu Allah Teala'ya şikayet etti. Bunun üzerine her biri hangi kavme gitmişse onların dillerini konuşmaya başladılar. Bu defa İsa, işte bu Allah Teala'nın sizden istediği ve kesinlikle yapılmasını emrettiği bir vazifedir. Onu yapınız dedi. Bunun üzerine eş Allah'ın Resulü biz bize yükleyeceğin vazifeyi eda edeceğiz. Bizi dile yere gönder, dediler, Hazreti Peygamber de Abdullah bin Huzafeyi Kisra'ya, Selî bin amr Yemam Hakimi Hevze bin Ali'ye, Ala bin hedramî Hecer Hakimi olan El-Münzir bin Sava'ya, Amr bin el Umman Melik'i olan Cülendî'nin iki oğlu Ceyfer ile Abbade, Dıhiyetül Kelbi'yi Kayser'e, Şira, bin Vehbe el-Esedi'yi El-Münzir bin El-Haris bin Ebi Şim el-Gassani'ye, Amr bin Ümeyetül Damri'yi de Necaşi'ye gönderdi, hepsi de Hazreti Peygamber'in vefatından önce döndüler, ancak Ala bin el-Hadri'mi müstesnadır. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde o hala Bahreyn'de bulunuyordu.